Arkadaşlar, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Zeynep Yıldız, hoca gelmedi diyorsun, hoca geldi. Tuğba, hangi hoca gelecek diyor. Hidayet hocam, evet, evet, aynen öyle Tuğba. Nasılsınız arkadaşlar, iyisiniz inşallah hepiniz. Hatice Aleykümselam dediğine göre demek ki e, Hamdolsun hocam diyorlar arkadaşlar. İnşallah hepiniz iyisiniz. Tabi beni soran yok değil mi? Heh, neyse Betül sordu. <gülüyor> hamdolsun. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. işte teşekkür ederim. Evet bu dönem e, kısmetse e, birlikte. E, ders yapacağız tefsir metinleri dersini birlikte yapacağız inşallah Rabbimden dilerim ki e, dersimizi hepimizin hayırlar ve vesile etsin hayırlı kılsın, bereketli kılsın e, hocam buraya geldik diyorum Melek Nur nereye Melek Nur e, <gülüyor> buraya yani bu sanal ortama geldik diyorsun öyle mi Ha Melek Nur dün de vardı diyor. Buraya ha, tam anladım. Dün vardınız bugün de geldiniz. E, tekrar olacak o zaman sizin için. Birazcık sıkılmazsınız inşallah değil mi? Peki. E, tamam. Evet dediğimiz gibi yeni bir dönem e, sizinle birlikte inşallah e, tefsir metinlerini işleyeceğiz. E, Rabbimden dilerim ki dersimizi feyizli kılsın bereketli kılsın hayırlı kılsın hepimize inşallah bir bir hadiste olduğu söyleniyor aynı zamanda peygamberimiz biz yerde bir ders halkası oluşursa bir sohbet ortamı oluşursa Allah'ın zikredildiği hayırlı işlerin konuşulduğu, böyle bir ortam oluşursa, o sohbet ortamı devam ettiği sürece, o oraya bereket yağar, nur yağar diyor. Böyle bir e, hadiste olduğu söylenen bir söz var. E, şimdi inşallah biz böyle bir e, sohbet yapacağız, ders yapacağız. E, ümit ederim ki, bu dersin dinlendiği bütün evlere, şenlikler gelir, hayırlar gelir, bereketler gelir, melekler gelir inşallah evinize huzur dolar ee, hayırlar, bereketler gelir inşallah diyelim ee, ve dersimize başlayalım ee, diğer sınıfa da söylemiştim bizim kültürümüzde derslere başlarken hele hele bu bir dini derse tefsir gibi bir dini derse ona mutlaka besmele e, başlamamız lazım yani bismillahirrahmanirrahim demek lazım e, hamdelle ile devam etmek lazım hamdele ne oluyor yani elhamdülillahi rabbil alamin demek lazım demiş olalım e, ve salvele getirmek lazım yani sallallahu aleyhi ve sellem veya Allahümme salli ala muhammed demek lazım bunu da demiş olalım Ondan sonra da dersimize, tefsirimize başlayalım arkadaşlar. Ee, Zeynep Yıldız ve dua diyor. Zeynep duayı yaptık değil mi? Duayı yaptık. Allah e, kabul etsin inşallah. E, Tabi e, madem Zeynep dua edildi şunu da söyleyelim. İnşallah Rabbimden ümit ederim ki tefsir dersimiz arkadaşlarımıza kolay gelir. Sınavlar kolay olur, rahat olur. Herkes güzel notlar alır. Kur'an dersi böyle hepiniz hafızlar gibi, bülbüler gibi ötersiniz Kur'an dersini okuyunca Emin hocanın huzurunda, Kerim hocanın huzurunda, diğer hocalarımızın huzurunda güzel notlar alırsınız inşallah hadis dersinde diğer derslerimizde inşallah Allah zihin açıklığı verir sınavlarınız su gibi geçer inşallah ee, rahat bir şekilde e, fakülteyi bitirirsiniz hayata atırırsınız Ama tabi ki dua biz biliyorsunuz kavli doğa yanında bir de fiili duaya önem veririz. Bu kavli duaydı. Kavli doğanın gerçekleşmesi için aynen meleklerin yazdığı gibi icraat lazım yani çalışmak lazım. Eğer siz hocalarımızın verdiği ezberleri zamanında yaparsanız inşallah sorun olmaz. Bol bol tekrar ederseniz sorun olmaz inşallah. Ee, diğer hocalarımızın derslerini takip ederseniz üzerinde durdukları yerlere dikkat ederseniz vurgu yaptıkları yerlere dikkat ederseniz inşallah rahat bir şekilde e, mezun olursunuz. Güzel notlar alırsınız arkadaşlar. Ee, Arkadaşlar derse giremiyormuş hocam, diyor Saliha. Neden Saliha? Zafer Bey, e, Zafer Bey eğer beni duyuyorsan, Zafer Özdoğan kardeşimiz, görevli kardeşimiz, Zafer Bey beni duyuyorsan, e, kabul etmeniz lazım, diyor Saliha. Ben kabul ediyorum. Arkadaşlar, dün de söyledim. E, hepinizi dersime kabul ediyorum ve bekliyorum. Ayrıca gelin, bekliyorum ama burada benim kabul etmemi onay vermemi gerektirecek bir şey yok olsa hemen e, dün de söylemiştim eskiden yani geçen sene mesela bir arkadaşımız derse girmek istediği zaman eğer misafirse hemen buraya bir yazı çıkıyordu İşte şu numaralı öğrenci dersinize girmek istiyor kabul ediyor musunuz biz de hemen evet diyorduk arkadaş derse gidiyordu ama şimdi öyle bir şey yok Zafer Bey inşallah beni duyuyor e, sistem çok bozuk diyor Saliha. E, i̇nşallah düzelir. Yeni başladık. Zafer Bey ayarlamanı diyor Fatma. Evet. Evet doğru. Zafer Bey'e o yüzden sesleniyoruz. E, Zafer Bey lütfen derse katılmak isteyen her arkadaşa onay verin. Derse girsin. Tamam arkadaşlar. Ben sizin derse girmenizden ders izlemenizden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çünkü ne kadar ben sizi görmesem de burada böyle isminizin geçmesi, bir şeyler yazılmış olmanız yani bir sınıf havası, sınıf heyecanı uyandırıyor. O yüzden e, hele bir de burada şimdi katılımcılar 51 oldu mesela. Çok hoş bir şey. E, daha da artar inşallah. E, hata, hataylı mısınız hocam diyor Dilay. Nereden, nereden hissettim benim Hataylı olabileceğimi Dilay? Hataylılara mı benziyorum yoksa? Samsunlu diyen arkadaşımız var. Ben nereliyim? Söyleyeyim size. Ezan okunuyor. Nerede? Melek Nur İstanbul'da mı? Herhalde İstanbul'da. Peki neyse. Başlayalım arkadaşlar. Demek ki Mukatil bin Süleyman'ı işleyeceğiz. Dün söylemiştim arkadaşlarınıza. Normalde biz bu derste Mukatil Süleyman'ın hayatı hakkında bilgi vermeliyiz testin özellikleri hakkında bilgi vermeliyiz. Sonra metne geçmeliyiz. Bu da işte aşağı yukarı bir 10-15 dakikamızı alıyor. Ama daha fazla Arapça metin okuyalım diye diyoruz ki nasıl olsa arkadaşlarımızın hepsi buradaki metni rahatlıkla okuyup anlayabilirler. Değil mi? Türkçe metin okuyup anlayabilirsiniz. Artı bir de inşallah önümüzdeki günlerde her sene yapıyoruz, bu sene de yaparız. Auzef'te bizim çekim odalarımız, çekim yerlerimiz var video çekim yerlerimiz var oraya gidiyoruz şöyle bir 20-25 dakika size e, her işlediğimiz tefsirin müfessirinin hayatı hakkında tefsirin özellikleri hakkında zaten slide eşliğinde güzel bilgiler veriyoruz. Yani burada ben şu an size anlatacaklarımı zaten ben daha sonra bir video çekimi olarak yapıp size e, sunacağım sisteme koyacaklar arkadaşlarımız Oradan rahat rahat izleyeceksiniz. O yüzden şimdi bu metni okumakla yani su, su, su, mukatibi Süleyman hayatını işlemekle, tefsir özellikler hakkında bilgi vermekle zaman geçirmeyelim. Derim ki ağırlığı e, Arapça metni okumaya verelim arkadaşlar. Siz de eğer e, Emine diyor ki hocam mümkünse diğer grupların ders videolarını da izlemek istiyoruz. Ben Tabii ki diğer tefsir derslerinde mi? E, zaten arkadaşlar e, eğer hocalarımız video çekimi yaparlarsa ama şunu söyleyeyim her hoca video çekimi yap, yapmak istemeyebilir. Bazı hocalarımız istiyorlar yapıyorlar bazıları yapmıyorlar. Zaten bir hocamız video çekimi yaptığı zaman arkadaşlar o video çekimi bütün öğrencilerin kullanımını açıyorlar. De, Yasemin ders videosu yani bu, buradaki ders videolarını peki onu Zafer Bey'e iletelim daha sonra diğer arkadaşa söyleriz lütfen arkadaşlar Zafer Bey talep, talep var öğrendilerimiz diğer derslerin de videolarını izlemek istiyorlar ders videolarını onlara da arkadaşların istifadesini açalım Zafer Bey ben olmazsa daha sonra da gene Deniz Bey'e söylerim mümkünse inşallah bunu yapmaya çalışırız arkadaşlarım Bugün kendi grubumuzun dersinde seyredemedik diyor Ayşe. Yani olmaması lazım. Severmeniz lazım arkadaşlar. Peki Cuma günü de zaten sizinle sohbet dersimiz olacak. Yani akademik danışmanlık dersimiz olacak. O derste bu sorunları bir kez daha görüşelim. Notlarımızı alalım ve ilgili arkadaşlarınıza iletelim. İnşallah sorunları çözeriz. Peki. Besmele çekmiştik. Şimdi tekrar Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve dersimize başlayalım. Kale, haddesena ubeydullah. Kale ve haddeseni ebi anil huzeyl, an sufyan, an mansur, an mücahid. Şimdi ben bununla ilgili bir soru soracağım ama dünkü derse katılan arkadaşlar lütfen yazmasınlar. Onlar cevap vermesinler. Onların dışındakiler cevap versinler. Arkadaşlar bir metin okuyorsunuz metnin başında böyle haddesena diye başlıyor ve devam ediyor böyle bir zincir var yani bir e, senet zinciri var sonra da müfessirimiz bir rivayet naklediyor bize bir açıklama veriyor bize böyle bir metin gördüğünüz zaman bu metni kategorik olarak bir yere koyacaksanız eğer mesela tefsir tefsirde bir kategori yapsak nereye koyacağız? tefsir çeşitleri arasında nereye koyacağız arkadaşlar? Reyyan çok güzel cevap etti. Hatice aynı şekilde tabi ki rivayet tefsirleri grubuna koymamız lazım çünkü rivayet rivayet var hadisin e, metnin başında o zaman bu bir rivayet tefsiridir dememiz lazım arkadaşlar değil mi? o zaman kararımızı verelim mi? demek ki mukatid-i Süleyman nasıl bir tefsir arkadaşlar? rivayet tefsiridir ancak şunu da belirtmemiz gerekiyor içerisinde dirayet de vardır. Bazen ahkam da vardır. Bazen başka mesela işaret de var. Yani tasavvuf yorumlarda da diyebiliriz. Aslında her tefsirin içerisinde bunlar vardır. Yani her rivayet tefsirinde biraz dirayet vardır. Biraz ahkam vardır. Her dirayet tefsirinde biraz rivayet, biraz ahkam vardır. Yani bunlar böyle e, kesin ve katı çizgilerle birbirini ayırmak zaten söz konusu değildir. Ama biz kategorik bir ayrım yaptığımız zaman neye esas alıyoruz? Eğer tefsirimizde rivayet daha fazlaysa, yani rivayet yönü daha fazlaysa ona rivayet tefsir ediyoruz. Yoksa rivayet demek bunda hiç dirayet yok anlamına gelmez. Dirayet demek bunda hiç rivayet yok anlamına gelmez arkadaşlar. Oldu mu? O halde tefsirimiz bir rivayet tefsiridir. Ama elbette ki zaman zaman dirayet yönünde de bazı bilgileri müfessirimizin verdiğini göreceğiz arkadaşlar. Evet An-Sufiyen, An-Mansur, An-Mücahit dedik. Halkanın yani zincirin son ismi, son halkası bizim için önemlidir. O da Mücahit'dir. Mücahit e, en önemli tabiun alimlerinden biridir. i̇bn Abbas'ın en meşhur öğrencilerindendir. E, Hicri 104 veya 105 tarihinde vefat etmiştir bazı yerlerde 105 yazılıyor. Ondan gelen bir rivayet. Peki ne diyor Mücahid? Galer diyor ki Fatihatul Kitabı Madeniyetün. Ne demek arkadaşlar? Fatihatul Kitabı Yani nasıl anlayacağız bu kısmı arkadaşlar? Ben anlayamadım dani. Da Kübra ne yapacağız? Kadriye. Fatiha suresi medide de nazir olmuş Ayşe Kara süper bir cevap yazdı çok güzel diğer arkadaşlarımız da Fatiha suresi medendir diyor Zeynep mesela çok güzel evet demek ki Fatihatül Kitab'dan kasıt Fatiha suresidir peki niye Fatihatül Kitab diyoruz çünkü kitabın ilk suresidir yani kitap bununla açılıyor kitap Fatihayla açılıyor o yüzden bazı yerlerde sureye Fatihatul Kitab e, ismi de verilmiştir. Medeniyetun demek yani Medine'de nazil olmuştur. Biliyorsunuz sureler ağırlıklı olarak... Kur'an-ı Kerim'de kaç sure vardı bu arada? Ben unuttum. Kaç sure vardı Kur'an-ı Kerim'de? Çok güzel. 114. Evet 114 suremiz vardı. Bu 114 surenin bir kısmı Medine'den nazil olmuş bir kısmı Mekke'di değil mi arkadaşlar? Önce Mekke dönemi var. 13 yıl. Sonra Medine dönemi var. Peki bilen var mı acaba? Mekke'de ortalama yani tabi ufak tefek bazı farklar olsa da rakamlarda ama ortalama yani tahminen kaç sure inmiş olabilir Mekke'de? Mekke'de kaç sure inmiş olabilir? Hatice 97, Esma 87, Sümeyye 20 diyor. Evet Hatice ile Esra çok yaklaştı. Aşağı yukarı hatta Esma neredeyse Böyle üstüne bastı. Diyebiliriz. O kadar yakın rakamlar. E, Fatma, Fatma Tanrı Öven 86 dedi. Kaynaklarımız genelde 86 diyorlar arkadaşlar. 86 sure ama 87-90 diyen bile var. O civarda yani. O rakamlar yakın doğru rakamlardı. E, evet bu kadar sure e, Mekke'de nazlı olmuş. Hicretten önce. Hicretten önce çoğu Mekkidir, evet. Kadriye, yalnız şunu söyleyeyim Kadriye, sürelerin çoğu Mekki olsa da Mekke'de inen süreler genelde kısa sürelerdir. O yüzden rakam biraz kabar. O Medine, mesela Bakara suresi Medine'de nazir olmuştur. Ne kadardır? 286, değil mi ayettir? Çok, iki buçuk üç civarındadır neredeyse. E, Ali İmran mesela aynı şekilde Medine'de inmiştir. İşte en büyük surelerimizden biridir. Nisa Medine'de inmiştir. En büyük surelerimizden biridir. Yani böyle e, büyük sureler aşağı yukarı Medine'de inmiş. Ama kısa sureler küçük sureler daha çok Mekke'de nazil olmuşlardı. Hicret bizim için esastır. Hicretten önce inananlara Mekki sureler diyoruz. Hicretten sonra inananlara Medine sureler diyoruz. İşte müfessirimiz Mücahit'ten yaptığı nakli bize veriyor. Buna göre Mücahit ne diyor? Diyor ki Fatiha suresi Medine'de nazil olmuştur. Yani bunun anlamı nedir? Demek ki hicretten sonra nazil olmuştur. Evet bu bir rivayet. Bizim tefsirlerimiz genelde böyle yapar arkadaşlar. Yani bir sureyi tefsir edeceği zaman önce surenin nerede nazil olduğu hakkında bize bilgiler verir. Eğer rivayetler varsa bunları nakleder. Başka ne yapar? Başka mesela surede kaç ayet vardır. Bunu söyler. Hatta bazıları mesela e, en eski müfessirlerimizden biri olan e, e, Ebu İshab Es-Salebi bilhassa bu iş başlıyor. E, onun El-Kesh ve beyan tefsirinde vardır. Daha sonra birçok müfessir bunu yapıyor. Mesela Türk müfessirlerden de Muhammed Handi yazır. Allah rahmet etsin. Ona ve diğer müfessirlerimize aynı şeyi yapıyor. Bir de Sürede kaç ayet olduğunu verdikten sonra bir de kaç kelime var bunu söylüyorlar. Yani kaç kelime var bunu söylüyorlar. Hatta kaç harf var bunu söylüyorlar. Kaç harf var bunu söylüyorlar. Elbette ki kerimenin belirttiği gibi nüzul sebebi varsa onu veriyorlar. Yani neden bu sure veya bu ayet nazil olmuştur. Artı bir de arkadaşlar bu sureyi okumanın fazileti ile ilgili hadisler varsa, rivayetler varsa onu veriyorlar. Bazıları bunu, yani bu fazilet hadislerini surenin sonunda veriyor. Bazıları başında veriyor. E, genelde her müfessir surelerle ilgili bu bilgileri verir. Bazıları da sureyi özetler falan hülasasını verir aynı zamanda. Vesaire. Şimdi bakıyoruz demek ki e, Mukatil-i Süleyman da böyle yapmış. Önce surenin nerede nazil olduğu hakkında bize bilgi verdi. Mücahit'ten bir rivayet nakletti. Tabi ki şunu hemen söyleyelim. Daha sonraki dönemlerde yaşamış hiçbir müfessir kafasını çalıştırarak, aklını kullanarak vesaire vesaire, Bir surenin nerede nazil olduğu hakkında kesin bir malumat elde edemez. Gerçi biraz sonra Fatiha suresinden bahsedeceğiz. Yani surenin muhtevasına bakarak da bazı tespitler yapabiliriz. Ama genelde surenin nerede nazil olduğu hangi sebebe, sebebe binaen nazil olduğu gibi hususlar arkadaşlar rivayete dayalı hususlardır. Yani bu yönde bir rivayet vardır. Müfessir o rivayete dayanarak bu bilgiyi verir. İşte Mukatil bunu yaptı. mücahidden bize böyle bir bilgi nakletti. Ayrıca diyor ki yine bir rivayet veriyor. Haddesenâ Ubeydullah kâle قال haddeseni أبي عن huzeyl, عن mukatil an iddahâk An İbni Abbas Dahhak da yine işte Mücahit aynı dönemde yaşamış önemli bir tabiun alimidir Dahhak kimden almış rivayet arkadaşlar İbni Abbas'tan Abdullah İbni Abbas sahabi en büyük sahabilerden biri peki o kimden almış An-ı sallallahu aleyhi ve sellem bizzat peygamberimizden almış o da Kale, ne demiş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Fatiha, Fatiha suresi bana Medine'de nazit olmuştur demiştir. Böyle bir rivayet de verdi. Buna göre artık biz herhalde başka bir şey söyleyebilir miyiz? Ha, söyleyebilir miyiz başka bir şey? Bu rivayetleri okuduktan sonra biz farklı bir şey söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Salih ne diyor? Hemen hayır hocam söyleyemeyiz diyor başka diğer arkadaşlar ne diyorlar? Katıl söyleriz diyor Hatice. Neden Hatice ne söyleyebiliriz? Dilay amenna ve saddakna diyor. Hatice ne diyebiliriz? Söyledi hadi Hatice. Bir bildiğin var galiba. Ama yazarken hızlı yazın arkadaşlar. Hatice ne söyleyebiliriz mesela? Hadi Hatice. Yorum yapabiliriz. Yani ne, nasıl yorum yapabiliriz? Çok güzel. Peki isterseniz fazla da uzatmayalım. Çünkü yazmak biraz zaman alıyor. E, Mekke olduğunu söyleyen rivayetler de var sanırım. Evet Sümeyye de çok güzel bir şey hatırlattı. Söyledi. Fatihasız namaz olmaz. Ayşe Kara iç, işi biraz daha açtı. Peki Ayşe Mekke'de namaz kılınıyor muydu? E, evet. Peki kılınan namazı da Fatiha suresi okun. Fatma hayır diyor Fatma aman aman Fatma Mekke'de namaz kılınıyordu Hatta ilk inen Ayetlerden biri biliyorsunuz Aylak suresi ilk inen ayettir o Beş ayet ilk inen ayettir Arkasından tabi O geri kalan ayetler ilk inen ayetler olmasa da Hemen kısa bir süre sonra iniyorlar Orada ne diyor allah Teala E <gülüyor> ra Neydi ondan sonrası e ra'itellezi yenha hadi yazın bakalım e ra'itellezi yenha abden iza salla ne demek peki ne demek abden iza salla yani namaz kılan bir kula bir, yani tabi oradaki kuldan abden kasıt peygamberimizdir mani olanı engel olanı gördün mü tabi daha sonra ona ne yapacağını Allah bize anlatıyor da ama o da namaz geçiyor Maun suresinde birçok yerde geçiyor namaz. Mekke'de namaz var. Ee, namazda mede, menedini gördün mü? Evet. Emine anlamını verdi. Doğru. Namazda menedini gördün mü? Mekke'de namaz vardı. Bizim kaynaklarımızda e, e, Mekke'de na kılınan namazlarda Fatiha suresinin okunduğu da belirtiliyor. Dolayısıyla Fatiha suresi Mekke'de vardı. Bu yoruma şimdi girersek uzun olur ama sadece şu kadarını söyleyeyim bütün e, Kur'an tarihi kitaplarımızda ve surelerin e, ne zaman nazil olduğu hakkında bilgi veren kaynaklarımızda e, top, top toptan inen ilk surenin bakın dikkat edin buraya bir bütün halinde inen ilk surenin Fatiha suresi olduğu belirtiliyor arkadaşlar yani Alak suresinin ilk 5 ayeti işte İkharak Bismillahirrahmanirrahim Kellevde Halak Bunlar ilk inen ayetlerdir. Doğru mu? Doğru. Deyim ki daha sonra işte Müddessir suresinden bazı ayetler iniyor. işte Ya Yuhel Müddessirü. Müzemmil suresinden bazı ayetler iniyor. Ya Yuhel Muzemmilu. Tamam, bunlar da var. Ama bütün olarak yani bütün sure e, henüz inmiş değil. Bütün halinde inen ilk sure Fatiha suresidir arkadaşlar. Kaynaklarımızın hemen hemen hepsi bize bu bilgiyi veriyor. Hal böyleyken işte Mukatid bin Süleyman kalktı bize Fatiha suresinin Medine'de nazir olduğunu söyledi ve buna dair bazı rivayetler nakletti. Peki nasıl oluyor? Hem sure Mekke'de var hem hem de peygamberimizden nakla. Ne dedi? an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu peygamber bilmez de kim bilir? Bilir. Peygamber eğer sure Medine'de inmiştir diyorsa yani başka bir şey denebilir mi? Ama peki ne var burada? hem Mekke hem Medine yok Sümeyye. O tartışmaya açıklayabilmişse de zaman kaybetmeyelim ama sadece şunu söyleyelim. Bu rivayetlerin sıhhati konusunda bir takım şüpheler vardır. Müfessirlerimizin çoğunluğu arkadaşlar belirtelim. Müfessirlerimizin çoğunluğu bu sürenin yani Fatiha suresinin Mekke'den hazır olduğunu söylüyorlar. Ama Medine'de indiğini söyleyenler de vardır. Mukatil bir görüş tercih etmiş. Zaten hemen arkasından diyecek ki müfessirimiz bakın Suratu Fatiha'til Kitab-i Seb'u Ayatın yani Fatiha suresi. Kaç ayetmiş arkadaşlar? Kaç ayetmiş? Yedi ayet. Yine dün derse giren arkadaşlar lütfen sussunlar. Bir şey yazmasınlar. Ondan sonra yeni arkadaşlar yeni giren arkadaşlar. Bir kelime var. Nedir o? Okuyabileniniz var mı? Hocam arkadaşlar bekliyormuş. Kezban e, Kezban biraz evvel açıkladım. Ee, yani benim burada yapabilecek bir şeyim yok. Arkadaşlar buyursunlar gelsinler ama Zafer Bey ne olur duyursan hallet, şu sorunu da girmek isteyenlere girsin. Zafer Bey. Bak Kerime Zafer Bey'e sen de yazmışsın. Zafer Bey kalkmasın. Siz destek... Des... Ee, neyse... Peki tekrar söylüyorum Zafer Bey, Zafer Özdoğan Bey. Arkadaşlar derse girmek için PC başında bekliyorlar. Bilgisayarların başında bekliyorlar. İzin verin herkes girsin derse. tam arkadaşlar. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Bunu isterseniz yazmayın çünkü tekrar açıklama durumunda kalmayın. Ee, anlaşılmıştır. Evet neydi o kelime neymiş arkadaşlar? Bir arkadaşımız yazdı. Ne yazdı? Kufi di Saliha. Salih'a. Kufi midir? Yani sonunda bir T var. O ne? Sala. Kuz ne diyeceğiz? Bir ona göre yaz. Ku. Hayır anlamını deme. Yani kelimeyi bize yaz. Kufiyetun dedi daha ise Emine Kufiye yazdı. Ne olur ne olmaz. Bunu dedi. <gülüyor> evet arkadaşlar Kufiyetten diyelim. Hufiyeten demek, bir arkadaşımız yazdı zaten Kufelilere göre. Ee, Kur'an-ı Kerim'de e, e, kaç ayet var? Yani hangi sürede kaç ayet var? E, kaç kelime var? Kaç harf var? Bunları arkadaşlar alimlerimiz çok eski dönemlerden beri saymışlar, yapmışlar. Ama yani bu sayım işini Kufeliler Kufedeki alimler de yapmışlar Şan'daki alimler de yapmışlar Basra'daki alimler de yapmışlar Medine'deki alimler de yapmışlar böylece yani mesela Kufelilerin sayımına göre bir rakam ortaya çıkıyor Basralılarınkine farklı bir rakam ortaya çıkabilir yani bu rakam yani bir iki ayet değişebilir diyelim ki Kufelilere göre Bakara suresi 286'dır ne oldu işte basralılara göre 287 veya 288 olur ya da 285 olur böyle ufak tefek farklar olabiliyor bu sayımdan kaynaklanıyor çünkü o zaman şimdiki gibi bilgisayarları yoktu hesap makineleri yoktu tek tek böyle elinizle bir de ayetlerin nerede başlayıp nerede bittiği de o zamanlar net değildi şimdiki gibi ayetlerin sonunda rakamlar yoktu 1 2 3 4 falan yoktu dolayısıyla sayımda bazı problemler çıkabiliyordu Artı bazı e, alimlerimiz mesela diyelim ki e, bizim iki kabul ettiğimiz ayeti bir kabul etmişlerdir. Bazıları bizim bir kabul ettiğimiz ayeti iki ayet yapmışlardır. Böyle ufak tefek bazı e, yaklaşımlardan, farklı yaklaşımlardan dolayı rakamlarda ufak tefek oynamalarda olmuştur. O yüzden e, Kufelilerin sayımı ayrı, Basralıların sayımı ayrı. Şamların sayımı ayrı. Müfessirimiz de diyor ki ben burada Fatiha suresi 7 ayettir derken Kuferlilerin sayımını esas aldım demek istiyorum. Ama zaten hemen söyleyeyim bastarlara göre de 7 ayettir. Şamlara göre de Yani bütün ekollere göre, bütün alimlere göre Fatiha suresi 7 ayettir arkadaşlar. Ama ancak şöyle bir fark vardır. Mesela Şafilere göre Fatiha suresinin başındaki besmele birinci ayettir. Bak burada da görüyorsunuz zaten. Bismillahirrahmanirrahim bir konmuş önüne. Değil mi gördünüz arkadaşlar? Ama tabi besmele birinci ayet. Sonra 2 3 4 geliyoruz arkadaşlar bakın. Şafile göre sıratallezine en'amta aleyhim ğayril mağdubi aleyhim veleddallin bir ayettir. 7. ayettir. Besmele birinci ayet. İşte Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İkinci ayet devam ediyoruz. Yedinci ayette yani son ayette Salatel lezzina aleyhim gayrı mağdu ve aleyhim ve leddali kısmıdır. Hanefilere göre Fatiha suresinin başındaki besmele ayet değildir. Yani oraya bir rakamı konmaz. Fatiha, Hanefilere göre Fatiha suresi Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlıyor arkadaşlar. İlk ayet odur. Peki sonra işte sonra Errahmanur Rahim geliyor. Sonra devam ediyoruz Hanefilere göre Sıratel lezîna an'amta aleyhim 6. ayet arkadaşlar. Gayril mağdûbi aleyhim veled 7. ayettir. Yani bütün mezheplere göre, bütün alimlere göre Sure'de 7 ayettir. Ancak dediğim gibi sayımda ufak tefek bazı bakış açıları, farklı bakış açıları olabiliyor. Demek ki 7 ayetmiş. Slaytı başka göremeyen var mı? Neval sen slaytı gör, göremiyor musun Neval? Problem varsa söyleyin. Hatice ben de diyor kelime görüyoruz diyor. Ha, göremeyenler var. Ee, acaba neden? Acaba göremeyenlerin bilgisayarlarında problem olabilir mi? Sayfayı yenileyin arkadaşlar kelime diyor. Doğru Yine, yenileyin belki çıkacaktır. 5'e basın Merve diyor. Evet Fatma diyor. Yapın inşallah gelir. Bir deneyin bakayım. Evet farklı sistemlerden girebilirsin. Tekrar girince Zafer Bey almıyor diyor. Ne var? Zafer Bey niye almıyorsun? Neyse arkadaşlar devam edelim. Dinliyorsunuz ama teşke görebilseydiniz daha da iyi olurdu. Peki, devam edelim arkadaşlar. Vehye medeniyetun Tekrar görüşünü belirtti. Yani surenin Medine'de de olduğuna dair görüşünü belirtiyor. Ve yukalu mekkiyetun Ama Mekke, Mekke'de indiği de söylenmiştir diyor. Yukalu yani söylenmiş Böyle bir görüş de vardır diyor. Arkadaşlar, tersirde alimlerimiz tercih ettikleri görüşleri, beğendikleri görüşleri en başta verirler. Ama bundan sonra başka bir görüşte varsa eğer tercih etmedikleri zayıf gördükleri bir görüşte varsa onu da verirler ama onu ya kile diye verirler veya yukalu diye verirler eğer muzarik kullanırsa yukalu der mazi kullanırsa kile der bununla yani işte zayıf bir rivayet de olsa şu, şu da var der de onu verir mesela burada yukalu demiş yani şöyle de denmiştir şöyle bir görüşte var nedir o Mekkiyetin Fatiha Suresi Mekke'den nazi olmuştu. Bu görüşü zayıf görüyor e, mukatil. Zaten en önce bak gördüğünüz delillerle birlikte iki tane rivayet verdi. surenin Medine'de olduğunu bize anlattı. Bismillahirrahmanirrahim. El, e, evet, Bismillahirrahmanirrahim ile ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor müfessirimiz. Herhangi bir yorum yapmıyor, açıklama yapmıyor. Elhamdülillahi, yani... Ee, hamd her türlü hamd Allah içindir kısmında hemen bir açıklama yapıyor diyor ki yani eşşukrulullahi demek ki müfessirimiz elhamdu kelimesini eşşukru ile tefsir etmiş oldu Murat da aramıza katıldı Murat hoş geldin Murat oruç ee, Murat arkadaşlar diyorlar ki biz e, herhalde Murat müdahale etti katılım sayısı 65'e çıktı hemen e, girmek istiyorlar giremiyorlar bir müdahale edin, bir zahmet Zafer Bey ile. Bir de e, slaytı göremiyoruz diyorlar Murat. Slaytı göremiyoruz diyenler var. Ne yapmaları gerekirse bir zahmet, bir yardımcı olun, görsün arkadaşlar. Peki, demek ki müfessirimize göre Elhamdun'un anlamı eşşükrüymüş arkadaşlar. Eşşşükrü lillahi. Rabbil alemin, tabii ki onu biliyoruz. Alemlerin Rabbi. Peki, yani diyor hemen bir açıklama yapacak. Hacer diyor ki hocam yarım saat derse girmeyi e, bekledik. E, Hacer yani e, neden kaynaklanıyor bilmiyorum ama arkadaşlar sorumlu arkadaşlar e, duyuyorlardır bizi e, Zafer Bey, Murat Bey ve diğer arkadaşlar. E, yani eğer sizden kaynaklanıyorsa söylesinler bir daha e, yani nerede problem varsa onu çözelim yani. Bizden kaynak, sistemden kaynaklanıyorsa Hülya hatta mahvoldum diyor. Ee, evet sıkılmış arkadaşlarımız öyle anlaşılıyor. İlk hafta bazı problemler çıkabilir diyor arkadaşlarımız. Neyse Murat Bey aman aman ne olur problem olmadan dersimizi işlemeye çalışalım arkadaşlar. Maşallah sınıfın ilgisi var. Şu an vücudumuz 60 civarında arkadaşlarımıza kolaylıklar sağlayalım rahat rahat derse girip izleyebilsinler. <gülüyor> melek nur son kısımına yatırmayacak diyor galiba melek nur hızlandırsam arkadaşlarınız acaba hani anlamamış olabilirler mi neyse ama biraz hızlandırabiliriz arkadaşlar şimdi alemin ne demek Rabul alemin ne demek yani çevirirsek eğer çevirirsek alemlerin rabbi değil mi alemler saliha kaç alem var sence alemler dediğimize göre alemler kaç alem olabilir Merve çok diyor ama ne kadar mesela bir arkadaşımız 18 bin dedi Nurgül 18 bin diyor Hatice 3000 diyenler var evet arkadaşlar zaten muhtemelen hepiniz Yunus Emre'nin bir ilahisi var onu biliyorsunuz hani nasıl başladı ilahi Adı güzel, kendi güzel Muhammed ilahisi var ya nasıl başlıyordu bilen var mı? Ee, he, canım kurban olsun senin yoluna mı? Nasıl başlıyordu? Öyle bir şey herhalde. Orada diyor ki 18 bin alemin Mustafa'sı adı güzel, kendi güzel Muhammed. Hülya. Nereden çıkardın taşlar ile O değil. Hülya. Başka bir ilahi. Demek ki 18 bin alemin Mustafa'sı diyor. Peki ee, Yunus nereden almış bu bilgiyi? Kendi mi uydurdu? Hayır. Bazı e, rivayetlerde peygamberimizin 18 bin alem olduğundan e, bahsettiği e, geçiyor. Dolayısıyla Yunus da yani Yunus e, deyip geçmeyin. E, kültürlü bir insan alim bir insan biliyor. Biliyor ve şiirlerinde bunları kullanıyor tabi. E, e, peki Müfessirimiz ne diyor? Biz 18 bin alem dedik. Müfessir ne diyor? Bakalım. Yani el Cinn vel insu. Hadi bakalım. Nerede 18 bin ikiye düşürdü adam? İkiye yani el Cinn vel ins ikiye düşürdü. Allah Allah. El Cinn vel Peki nasıl oluyor bu? Yani iki mi doğru? 18 bin mi doğru? Hangisi doğru? Delil lazım, değil mi arkadaşlar? Delil lazım. İbrahim diyor ki... ...hocam sizdeki notlarla... <gülüyor> ...İbrahim bize uyacaksın... ...bizim notlar doğru İbrahim... E, ...Nurgül her insan bir alem... ...o zaman Nurgül farklı olur... ...7, bin, 7 milyar alem olur... ...değil hayır... ...neyse uzatmayalım... Ee, ...peki... ...şimdi arkadaşlar... ...müfessizimiz iki alem diyor... ...yani alemden kasıt insanlara alemi ve cinlere alemi... ...peki biz de diyoruz ki... ...ey mukatil senin bir delilin var mı... ...yani sen bunun bir ama delilin var mı... Evet diyor. Hemen delil getiriyor. Nedir o? Mithla kavlihi Allahu Teala'nın şu sözünde olduğu gibi. Nedir? Ne diyor Rabbimiz? Leyekuna lil alamin nezira. Yani herhalde ayetin başını hatırlayanınız var mı bu ayetin başını? Bu ayetin başını hatırlayan arkadaşımız var mı? Varsa yazsın. Leyekuna lil alamin nezira. Başına hatırlayan arkadaşımız var mı? ve gulil sala tebarakellezi nezel furqan ala abdihi çok güzel ondan sonra yekune lil alamin nezira neden bahsediyoruz furqandan Kur'an'dan bahsediyoruz Kur'an'ın ne olmasından bahsediyoruz Kur'an'ın nezir olmasından bahsediyoruz Peki Kur'an kimin için nezir arkadaşlar Kimin için nezir arkadaşlar İnsanlar ve cinler, cinler için nezirdir. Orada da bakın lil'alemine diyor. Kasıt kimdir? Kasıt insanlar ve cinlerdir. İşte müfessirimiz oradan hareketle diyor ki, diyor ki, madem bu ayette Rabbimiz lil alemine ile insanlar ve cinleri kastetmiştir, Çünkü Kur'an'ınlar için uyarıcıdır. O zaman buradaki alemin de insanlar ve cinler olmalı diyor. Valla burada bizim diyecek bir şeyimiz yok. Mukatili Allah rahmet etsin. Adam delilini getirmiş, ortaya koymuş. Siz de 18 bin alem diyorsanız, lütfen delilinizi ortaya koyun. Ayet getirin. Sahih hadis getirin. Niye 18 bin olduğunu anlayalım. Ama mukatil, hayır diyor, iki alem var diyor ve iki aleme de ayeti delil getirdi. Tak diye işi bitirdi valla yani. Mesele bu arkadaşlar. Eee <gülüyor> müfessir kim hocam müfessir yani değil mi müfessir tabii ki Mukatil Mukatil bin Süleyman. Peki. Errahmanir Rahim. Evet yine de rümeysa diyor ki Allah-u alem. Zaten bizim müfessirlerimiz hep bunu söylerler değil mi? rümeysa yani bilgiyi bilgi verir ama arkasından der ki Allahu alem bir muradihi bihi derler genelde. Ee, o da var yani tabii ki. Errahmanir Rahim. Bu ayete şimdi geliyoruz. Diyor ki müfessirimiz... Ayşe diyor ki ben bu delil getirme olayını anlayamadım. Ayşe, şimdi sen tefsir yapıyorsun. Fatiha suresini tefsir ettin. Geldin alemin kelimesine. Diyorsun ki bana göre aleminden kasıt insanlar ve cinlerdir diyorsun. Ne yapman lazım bunu? Delillendirmen lazım. Peki nasıl delillendiriyoruz? Kur'an-ı başka bir ayete dayanarak yani başka bir ayeti delil getireceğiz. Veya varsa bildiğimiz sahibi hadis varsa onu delil getireceğiz. Delil getirmek bu. Tamam mı? Bir ayeti getiriyorsun delil getirilen ayetten kasıt nedir? Ha onu da söyleyeyim. Yani kasıt şu o ayette diyor ki Rabbimiz Tebarekellezi Hani dedik ya biraz Enzel el ala abdihi Yani kuluna Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah ne yücedir. Peki Allah kuluna Kur'an'ı niye indirmişti? Kur'an uyarıcı olsun diye, nezir olsun diye. Kime? Lil'alemine, alemlere. Alemlere nezir olsun diye, uyarıcı olsun diye. Peki Kur'an kimleri uyarıyor arkadaşlar? Bu diğer ayetlerle de sabittir ve hepimiz de biliyoruz ki Kur'an iki varlığı uyarmak üzere gelmiştir. Bir, insanlık alemini, bir de cinler alemini. İşte madem bu ayet uyarmaktan bahsediyor ve uyarılanlar da cinler ve insanlardır. Dolayısıyla e, buradaki aleminle bunlar kast ediliyordur. Zariyatta da arkadaşımız hemen e, Emine oradan e, e, Zariyat 56'dan bahsetti. Doğru. Ne diyordu Zariyatta Emine? Hadi söyle bakayım yaz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Değil mi o ayeti yazdı Emin arkadaşımız? Tamam. Dolayısıyla bunları yan yana koyduğumuz zaman Fatiha suresindeki aleminden de kastın böyle 18 bin alem veya 40 bin alem her neyse değil insanlar ve cinler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz diyor. E, bu şekilde delillendirme yaptı, delil getirdi arkadaşlar. Peki Errahmaner Ar Rahim ismani raqiqani yani Rahman ve Rahim bunlar Allah'ın iki ismi değil mi arkadaşlar? Ar Rahman da Allah'ın ismi, Rahim de. İkisinde kökü nedir? Rahime değil mi? Ra, ha ve mim harfleri. Kök, kök harfleri bunlar. Oradan türemiş harflerdir. Biri Rahman fe'lan vezindedir. Rahim de fe'il vezindedir. Bu iki, iki e, vezinde arkadaşlar çokluk ifade ediyor. Yani e, mübalağa var bu e, iki vezinde de. Ama e, lütfen şurayı iyi dinleyin ve iyi anlayın arkadaşlar. Tefsir ilminde. Biz mübalağa var dediğimiz zaman Türkçedeki ile bir ilgisi yok arkadaşlar. Türkçede mübalağa kelimesi yani bir şeyi olduğundan farklı göstermek, fazla göstermek, abartmak yani mübalağa yapmak, abartmak demektir. Kur'an kültüründe, tefsir kültüründe mübalağa yapmak ise, tefsir kültüründe mübalağa yapmak ise bir şeyi ne kadar çok olduğunu ifade etmektir. Yani olmadığı, olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek veya bir şeyi olduğundan fazla göstermek değil de ee, yani mesela güneş parlaktır demek doğrudur. Güneş muazzam derecede parlaktır. Büyük bir şekilde parlaklık veriyor demek de. Ee, yani, şimdi burada biz güneş muazzam derecede parlaktır derken e, yani olduğundan fazla göstermiş değiliz değil mi? Ama ne kadar çok parlak olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Tefsir kültüründe mübalağa yapmak demek bu anlama geliyor arkadaşlar tamam arkadaşlar? Dolayısıyla fe'il vezninde mübalağa vardır yani Rahim de böyle geldiğine göre, Rahman da böyle geldiğine göre bunlar allah Teala'nın ne kadar çok merhamet sahibi olduğunu, ne kadar çok kullarına acıdığını ve onları affettiğini onları bağışladığını gösteren iki isimdir peki şöyle bir soru sorabiliriz hangisinden daha fazla ee, e, e, anlam ifade hangisi daha çok rahmetli acımayı şefkati ifade ediyor diye soracak olursak müfessir, mukatil hemen cevabını veriyor diyor ki eğer böyle bir soru sorarsanız <gülüyor> yani her biri diğerinden daha fazla e, acıma ifade ediyor yani bu bundan daha fazladır diyemem diyor yani Rahman da son derece büyük bir acımayı şefkati merhameti ifade ediyor Rahim de son derece büyük bir şefkati, merhameti, ac, merhamet acımı ifade ediyor. hangisinin hangisinden daha fazla olduğunuz, böyle bir şey tartışmaya gerek yok diyor müfessirimiz. İkisi de birbirinden daha fazladır diyor. Ama bazı müfessirlerimiz işte falan vezninden hareketle, fail vezninden hareketle hangisinin daha fazla acıma, şefkat, merhamet ifade ettiğine dair bilgiler vermişlerdir. Hatta bazı alimlerin işte Rahman'ın dünyaya yönelik olduğunu, Rahim'in ahirete yönelik olduğunu söylemişlerdir. Buna dair açıklamalar var. Hatta hadisler var. Bunlara fazla girmeyelim. Diğer tefsirlerde bunları görebiliyoruz. Devam ediyoruz. Diyor ki müfessirimiz Ar-Rahmanu yani el mutarahimu. Rahman demek, mutarahim demek. Peki mutarahim, terahim ne oluyordu? Yani gene kök ayı da. bakın dikkat edin. Yani rahim e den geliyor yani şefkat göstermek acıma göstermek e, terahüm dediğimiz şey bu yani böyle büyük bir, büyük bir merhamet göstermek büyük bir şefkat göstermek e, anlamına geliyor el rahimu yani el mutaattife bir rahmeti o da rahimde rahmetle muamelede bulunan rahmetle e, kullarına yaklaşan e, anlamına geliyor İkisi de dediğim gibi aşağı yukarı benzer anlamlar içeriyorlar. Müfessir de bize bunu söylemiş oldu. Gelelim dördüncü ayetimize. Maliki Yevmiddin. Değil mi? Maliki. Evet hocam namaz arası diyor Dilay. Ne zaman? Hemen verelim mi şimdi? Evet. Peki arkadaşlar. Maliki Yevmiddin'de duralım. O zaman bir beş dakika namaz arası arkadaşlar. Tamam mı? Hadi inşallah hemen namazlarımızı kılıp başlayalım.